Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve cahbhi ajamain. Vmeni bi ila ve bilislam dinâ ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhterem kardeşlerim çok değerli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı Sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve ve Bizlere hem dünyada hem de ahirette saadet temini için gönderilen Kur'an'dan azıklanabilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdolsun. Ve siz değerli kardeşlerimizin de Kur'an'ın ayetlerinden öğütlenebilmek adına gayretlerinizi ecirle mükafatlandırsın inşallah. <Gülüyor> Dersimize geçmezden evvel muhterem Hazirun 11 Aralık ki seneyi devriyesidir 1977'de vefat eden Hisb ut-Tahrir'in kurucusu Allama Şeyh Mütefekkir Takiyuddin el-Nabhani rahimehullah. Burada da hayırla ve rahmetle yad edelim. Allah ona merhamet etsin. Muhterem hazirun ve kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 80. ayeti kerimesini işlemiştik. 81'i daha iyi anlayabilmek için ki her hafta böyle bir tekrar yapıyoruz konunun daha iyi anlam kazanabilmesi için 80. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala hatırlayacağınız üzere Beni İsrail'in cehennem narını hafife almasıyla alakalı ayetleri işlemiştik. Hani onlar demişlerdi ya, bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacaktır. Sanki Allah'la sözleşme yapmışlar gibi, ki Allah asla, asla kat avadinden dönmez. Böyle demişlerdi. Dediler ki bize birkaç gün müstesna, cehennemin narı dokunmayacaktır. Şimdi bu ayetin üzerinde geçtiğimiz hafta uzun uzun, ziyadesiyle durmuş idik demiştik ki cehennem narı hafife alınmamalı cehennem narı dendiği zaman hatta tüylerimiz ürpermeli Abdullah İbni Mesud'dan örneklendirmiştik cehennemi ve cehennem narını nasıl tasavvur ediyordu yani o günün dehşetinden korktuğu için elimde imkan olsa da turab olsam diyordu toprak olsam da bir daha dirilmesem diyordu. En nihayetinde biz, geçtiğimiz hafta üzerine basa basa, cehennem narını hafife almamamız gerektiğini, öğrenmeye ve anlamaya çalışmıştık. 81. ayeti kerimede, aynen bu 80. ayeti kerimeye mukabil, Allah Subhanahu ve Teala'nın cevabıyla başlıyor. Hatırlayın neydi 80. ayet? Bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Bu bir. Şimdi 81. ayeti kerimeyi tilavet ediyorum. Ardından da meallendireceğiz inşallahı rahman. Sonra da konuyu anlama gayreti içerisinde olacağız. بعد أعوذ بالله بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِئِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ fiha خَالِدُونَ Subhanallah. Allah subhanahu ve ta'ala belayla başlıyor. Şimdi onlar bir cümle kurdular 80. ayeti i kerimede. Ne dediler? Beraber yol almaya çalışalım. Ayet-i kerimeleri beraber yorumlamaya çalışalım inşallah. Dedi ki 80. ayet-i kerimede Bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Allah cevap veriyor Subhanahu ve Taala. Bela. Tam aksine demektir bela. Sizin dediğinizin tam aksinedir. Bilakis deriz ya. Bela'nın tam karşılığı budur. Bilaks. Sizin dediğinizin tam karşılığı olarak eğer ki günahlarınız sizi çepeçevre kuşattı ise siz nar ashabındansınız Allah siz cehennem ashabındansınız cehennemin sahiplerisiniz bu manada ve orada da ebedi kalacaksınız Allah cevap verdi dedi ki hayır sizin iddia ettiğiniz gibi değil siz cehennem narı bize birkaç gün müstesna dokunmayacak deseniz de Allah 81. ayeti kerimede celle celaluhu cevap veriyor diyor ki bela dediğiniz iddia boş geçerli olan nedir Allah'ın kavlidir Allah'ın sözüdür diyor ki hayır eğer ki hatalarınız sizi günahlarınız sizi çepeçevre kuşattı ise ki öyle beni İsrail'in vakası diyor ki siz cehennem narındasınız oranın ehlinden olacaksınız ve eğer ki tövbe etmezseniz ayetin mefhumu Orada da ebedi kalacaksınız. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bu ayeti keremeyi anlamaya, anlamlandırmaya gelince kerim kardeşlerim. Şimdi Allah subhanehu ve teala ve ahatat kelimesini kullanıyor ayetin içerisinde. Ahatat kelimesi kuşatmak ve çevrelemek demektir. Şimdi bir günahtan bahsediyor Allah. Ve günah konusunda ısrarcı davranan kişinin akibetinin cehennem narı olduğunu haber veriyor Allah. Öyleyse bizler için bu ayeti kerimenin en büyük azığı şudur kerim kardeşlerim. O da günahlar adetlerimiz haline gelmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yani Beni Adem'e günah yazıldı demiştik ve defaatlerce söyledik. Her ne kadar konular birbirleriyle alakalı olsa ve benziyor olsa da değinmeden geçmek istemiyoruz. Belki sizler için tekrar mahiyetinde ama yine altını çizmek istiyoruz. Beni Adem'e günah yazıldı doğru. Biz şimdi azık tevdi ediyoruz kendimize ya. Bu ayetlerden öğütler ve nasihatler almak istiyoruz ya. Öyleyse şunu anlayacağız kardeşlerim. Muhterem Hazirun. Öncelikle şu. Allah Subhanahu ve teala ahatat kelimesiyle günahın kendisini çevrelemekten kastın günah konusunda ısrarcı olmayı kastediyor. ediyor. Bizim alacağımız azık ve ders ise şu. En büyük öğüt şu. Günahlarımız, adetlerimiz ve melekelerimiz haline gelmeyecek. Yaptık mı? Tövbe istiğfar edeceğiz. Ama adetler haline dönüşürse, bizim hayat standartlarımızın bir parçası haline dönüşürse, لَقَدَّرَ Allah Cehennem olur diyor Allah'a akıbet. Onun için en büyük öğretisi olarak bu ayeti kerimenin diyoruz ki, Günahlar meleke haline dönüşmeyecek. Bir günah işledik, o bizi, tabir yerindeyse irite edecek. Bizi rahatsız edecek. استغفر el العظيم Ya Rabbi ben bir günah işledim demeye sevk edecek. Ahatat olmayacak yani. Bizi ihata etmeyecek günahlarımız. Bizi çevrelemeyecek. Günah, bizim nazarımızda ve hayatımızda altını çizerek söylüyorum sıradanlaşmayacak öyle değil midir? Gündel, güncel hayatımızda ve gündelik vakalarda biz bunu yaşamadık mı? yaşadık bir günahı normalde işlemeye çekinirken bir defa onu işledi isek ondan sonraki gelenler ilkinde olduğu gibi acıtmaz bizleri rahatsız etmez doğal bir hal alır. Sıradanlaşır artık günah bizde. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesinde bize bunu hatırlatıyor. Ey kullarım beni İsrail'in üzerinden hatırlatıyor. Yahudilerin üzerinden sesleniyor bize Allah. Diyor ki ey kullarım siz birazdan da 82. ayette inşallah değineceğiz. Allah azza ve celle'nin razı ve memnun olduğu Cennet ashabından olmak istiyorsanız Günah sizin hayatınızda meleke haline gelmeyecek Sıradanlaşmayacak Günah işlediğiniz zaman sizi irite edecek Rahatsız edecek Günahlarınız işin özü kerim kardeşlerim Günahlarımız bizi kuşatmayacak Tabi, yapılması gereken şu, beni Adem'e yazıldıysa günah, tevbe istiğfar etmesini bilmeliyiz. Allah bize çözüm yolları göstermiş. Bakınız, Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olmadığı bir davranışa sevk olunduğumuzu varsayalım. Allah bir amelden razı değil. Diyor ki, ey kulum filan, senin için ben şu meseleyi haram kıldım. Faizi haram kıldım, içkiyi haram kıldım, zinayı haram kıldım, kumarı haram kıldım. Varsayalım biz onunla iştikal ettik. İşte dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Bu günah beni sarmalamadan önce, beni kuşatmadan önce, beni çevrelemeden önce, ben günahlarımın esiri olmadan önce... Benim tövbelerimi kabul edecek olan Allah'a yönelmesini bileceğim. Hani diyor ya şair Ger günahım kuhi kaf olsa ne kam ya celil. Rahmetin بحrına nisbet انه şeyun kalil. Allah Allah. Diyor ki her günahım Kaf dağı kadar olsa kesinlikle gam yemem ya celil. Çünkü senin rahmet engine nisbetle ennehu şey'un kalil. O azıcık bir şeydir. Onun için günah mı işledik? Tevbe istiğfar edeceğiz ve o kapıyı bileceğiz. Ama etmezsek bir kere işlediğimiz günah boynumuza sarmal olur. Dolaşır da dolaşır. Eha <gülüyor> tatbihi olur. Khati'etuhu <gülüyor> olur. Ondan sonra da Ashabul <gülüyor> cehennem olur. Bunun önünü kesmek istiyorsak Birazdan söyleyeceğim ayette de Geçiyor inşallah Cennet ashabından olmak istiyorsak Beni Adem'e yazılan günahın ardından rahmeti enginler kadar olan Allah Azza ve Celle'nin merhametine sığınacağız. İnşallah. Bu ayetin en büyük öğretisi bu. Ama bir önceki ayetlerde de hatırlayın günahı. Geçtiğimiz haftada konuştuk. Cehennem narını ciddiye alma meselesini konuştuğumuz için biraz daha seriice geçiyorum bu ayeti kerimeyi. Ama noktalamadan önce Amr İbni As'ın günahlarla alakalı söylemiş olduğu muntazam nasihatını sizlerle paylaşmak istedim. Amr İbni As, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendisine Ertabûnü'l-Arabi dediği adamdır. Hazreti Ömer radıyallahu an Amr İbni As'a Ertabûnü'l-Arabi demiştir. Arapların Artapon'u. Şimdi Amr İbni As'ı şöyle kısaca tanıyalım da ondan sonra onun bizlere nasihatına geçelim demek istedim. Artapon'u'l-Arab, Arapların Artapon'u. Peki Artapon kim? Biliyorsunuz Amr İbni As radıyallahu an Mısır'ın fatihidir. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında Mısır'ı fethetmiştir. O dönem Bizanslıların hiç, Dikkat edin kardeşlerim. Hiç ama hiç yenilmemiş kumandanının adı Artapon'dur. O güne kadar o Bizans kumandanını yenen hiç kimse çıkmamış. Artapon. Ama Amr İbni As radıyallahu an onu devirmiş. Orayı yerle yeksan etmiş. Artapon'u tabir yerindeyse alt etmiş. Ve döndüğünde de Hazreti Ömer radıyallahu an sen artaponu mu devirdin ente artaponul arab demiş sen demiş bundan sonra arapların artaponusun işte Amr İbni As böyle muhteşem bir kumandan sahabe celil oğlunla nasihatleşirken konuşurken oğluna der ki iki tane devre vardır hayatımda İkisinin dışındakiler ziyadedir. Bu iki devreyi çok önemserim. Bir, biliyorsunuz Amr İbni As Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştur. Halid Bin ile birlikte. O döneme kadar ise bildiğiniz gibi Habeşistan'da da malumdur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine her zaman engel olmaya çalışmıştır. Hatta kendi ifadesiyle diyor ki Allah'ın Resulü'nü en çok öldürmek isteyen bendim. Allahu akber. Diyor ki, Subhanallah. Hayatımın en büyük evresi, Allah benim canımı iman etmeden önce almadı. Günahlarla dolu hayatım, böyle akıp giderken, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberliğini, risaletini, hayat anlayışını tabir yerindeyse yok etmek için mücadele verirken en azılı düşmanıyken Allah benim canımı almadı. Hayatımın en önemli ama en çok da sevindiğim devresi budur. İkinci devre ise biz Halit'le diyor Allah'ın Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olmaya gittik. Şimdi neyi anlatıyorum? Günahın şahısta ne kadar böyle ciddiye alındığını anlatmaya çalışıyorum. Oğluna anlatıyor Amr İbni As. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün huzuna vardık sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman olacağız ama ben Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama söz vermeden önce... İman etmeden önce, şehadet getirmeden önce ya Resulallah Bilmiyorum ama Mekke müşriklerinin arasında Benden daha fazla seni öldürmek isteyen sanırım yoktu Mekke'de senden en çok ben nefret ediyordum ya Rasulallah. Hiç tahammül edemiyordum sana Gösterselerdi eğer Mekke'den Kim en çok sana azılı Bendim bu ya Resulallah Şimdi benim beni bu halimle mi kabul edecek Allah? Ben sana iman ettiğimde benim akibetim ne olacak ya Resulallah? Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ya Amr sen bilmez misin ki? İslam'a dukul ettiğinde girdiğinde Allah sana temiz bir sayfa açar. Senin geçmişte yapmış olduğun günahların zerresinden Allah seni hesaba çekmez. Öyle mi ya Resulallah? Öyle. Ve iman eder Amr İbni As. İşte bu olayı, bu vakayı oğluna anlatırken der ki Vallahi Resul Aleyhissalatu Vesselama Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Dedim de keşke öyleydim. İşte üzüldüm. Olmadı ama. Olmasını istediğim ve olmadığından dolayı üzüldüm. hayatımın ikinci evresi burası. Öleydim tertemiz. Diyor ki evladına Allah bize makam verdi. Bilir bilmez hüküm vereceğimiz işler verdi. Makam verdi. Koltuk sevdası verdi. Dedi ki vallahi o Resulü aleyhissalatü vesselama şeh şehadet getirdiğimdeki sayfanın kirlendiğini zannediyorum. Günah beni sarmaladı. Allah diyor bizi affetsin. Amr İbni As. Radiyallahu an. İşte ayeti kerimede hani seyyiye dedi Allah. Kötülük dedi. Ahatat bihi katiyatuhu dedi. Eğer ki günah onu bir defa sarmaladıysa ve dönmüyorsa, Amr İbni As gibi pişmanlık yaşamıyorsa cehennem. Allah bizi o halden muhafaza yapıyorsun. Gerim kardeşlerim. Tabi dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda cehennem narı ve günahın üzerinde ziyadesiyle durduğumuz için suratlice devam edelim inşallah ve 82. ayeti i kerimede ise Allah zaten 81'i okudunuz 82'yi okuyun Allah iki tane tablo çiziyor Günah işleyen ve günahında ısrarcı olan onu çevreleyen bir kimse kimseler ve akibet ne idi? cehennem Allah subhanahu wa taala 82. ayet-i kerime'de ise vallzina amenu ve amilussalihat ulaiika ashabul cennet um fiha halidun Birinci tablo kim? Cehennem. Ne yaptılar? Günah ve günahta ısrarcı davrandılar. Ama vellezine amanu ve amilu salihati ula'ike ashabul cenne. Böyle yaptınız böyle. Ama iman eder de salih amel ortaya koyarsanız ula'ike ashabul cenne. Onlar da cennet ehlindendir. Hun fîhâ hâlidûn Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu ayetleri ikisini yan yana koydum. Aklıma bir ayet geldi. Ve hedeynâhun Necdeyn Biz onlara iki yol kıldık. Doğruyu da gösterdik. Eğriyi de gösterdik. Cennete götüren yolu da gösterdik. Cehenneme götüren yolu da gösterdik. Ama Allah neden razı? O işle iştigal edersek Allah bize cenneti vaat ediyor. Allah bizlere bu ayetlerden azıklanabilmeyi nasip etsin. Bu ayetle tabii bir önceki ayetle alakalı olduğu ve tam aksi istikameti olduğu için üzerinde ziyadesiyle durmuyoruz muhterem Hazirun. 83. ayet kerimeden devam edelim inşallah Rahman. Ben ilk önce ayetin lafsını okuyayım biraz uzun. بعد عنذب الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَأْتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا Şimdi Allah Subhanehu ve Teala vaktiyle diyor biz İsrail oğullarından söz almıştık. Mithak. Sözleşme. Bakara Suresi 80 ya da 90. ayeti kerimelerdeyiz ortalama. Bu sözleşme ifadesini benim ağzımdan defaatlerce duydunuz doğru mu? Çoklarca defa. Belki de duymaya devam edeceksiniz. Çünkü işimiz bu dünyada kulluksa sözleşmeyi sık sık hatırlatmak gerekir. Allah da hatırlatıyor. Beni İsrail'e anlatırken belki üç defa dört defa mithattan bahsetti Allah. Diyor ki biz söz aldık Beni İsrail'den. Ney, neyin üzerine Allah söz aldı? Diyor ki Allah'a kulluk edecekler. Anaya babaya iyilik edecekler. Akrabaya iyilik edecekler. Yoksullara iyilik edecekler. Yetimlere iyilik edecekler. Ki iyilikten kasıt. Konuyla alakalı neye mutabık düşüyorsa, anneye babaya itaat, burada yoksula itaat olarak anlaşılmaz. Ne olarak anlaşılır yoksula? infak ve yardım olarak anlaşılır. Devam ediyor Allah subhanehu ve teala. Onunla da yetinmedik diyor. Biz insanlara karşı husne açacağız inşallah o kelimeyi. Doğru sözdür ama buradaki kelime manası doğru sözdür ıstılahta veya yüklenen mana farklıdır. Nedir? Namaz kılmalarını istedik, doğru söz söylemelerini istedik, zekat vermelerini istedik ve ayet şöyle bitiyor. Diyor ki: "Ama çok azı müstesna çoğu buna riayet etmediler." Yani Allah Subhanahu ve Taala ne dediyse müstesnalar hariç hepsi aksini yaptı. Allahu Allah Allah'a Allah kulluk edin dedi. Allah kulluk etmediler. Anaya babaya itaat edin dedi Allah. Anaya babaya itaat etmediler. Yoksula infak edin dedi Allah. Onlar yoksula infak etmediler. Namaz kılın dedi Allah. Namaz kılmadılar. Zekat verin dedi Allah. Zekat vermediler. Tevhidi mücadele ortaya koyun dedi Allah. Ki Doğru sözün açılımı budur. Ortaya böyle bir mücadele koymadılar. Çok azı müstesna diyor Allah Teala wa Tabi konuyla alakalı olarak anaya babaya itaat müstakil bir konudur. Doğru mu Kerim kardeşlerim? Yani başlıca bir konudur. Ondan sonra yoksula yardım, infak, yetimi gözetlemek, kollamak, hakkı söylemek, namaz kılmak, zekat vermek bunların hepsi birer müstakil konu. Ayrı ayrı ele almaya çalışsak vakitlerimizi alır. Ama namaz malum, zekat malum, anaya babaya itaat malum. Bunları da önemsemediğimiz manasında değil ha. Hepsi birbirinden daha önemli ve ön planda tutulması gereken konular belki ama hatırlatılmasında fayda bulduğum iki tane bu 83. ayeti kerimenin içerisinden iki tane hususu ön plana çıkarmaya çalıştım. Ve bunları hususiyetle sizlerle paylaşacağım inşallah. Yani bunları anlatırken lütfen zihninizde şöyle bir soru gündeme gelmesin. Hocam hakkı söyleme konusunda yahut da tevhidi mücadeleyi anlattın ama ya ana baba önemsiz miydi demeyesiniz. Dediğim gibi hepsi de birbirinden önemli ve ehemmiyetli mevzular ama içlerinden iki tanesini bizlere fayda getirmesi hayırlar getirmesi adına seçtim kerim kardeşlerimin bunlardan bir tanesi hani diyor ya Allah subhane ve teala bakın bir ayetin içerisinde Allah subhane ve teala iki defa infak mevzusuna değiniyor yoksullara yardımla alakalı olarak infaka temas ediyor zekat mevzusunda yine ayrıca infak mevzusuna temas ediyor Onun için dedim ki ehemmiyetinden ötürü birinci konu olarak yoksullara, muhtaçlara ve parantez içerisinde hepsi Allah'ın rızası için olduğundan dolayı Allah yolunda infak. İkincisi ise ne dedik? Ayeti-kerimenin lafzını aynen okuyorum. "Vekulu lin nasi husna." İnsanlara da husna deyiniz diye söz aldık diyor Allah. Husna ne idi? Burada İbn Abbas ve diğer müfessirlere göre, birçoğuna göre burada husna kelimesi ki başka bir ayet de bunu aslında bize teyit eder. Ve men ahsanu kavlen mimmen ila Allah ve amila salihan ve qala inneni Müslümanlardan daha hani hakkı söyleyen, Allah'a davet edenden daha kimsenin sözü Güzel olabilir ki ayeti burada husna kelimesini aslında bir manada teyit ediyor. Yani Allah Azza ve Celle'ye davet, tevhidi davette bulunmak burada husnaya verilebilecek en güçlü manadır kerim kardeşlerim. İkinci olarak da bunu işleyeceğiz inşallahı rahman. Birincisi Allah yolunda infak ki özelde ayette geçtiği için ibare yetim, yoksul ve muhtaçlara İkincisi ise Allah Azza ve Celle'ye davet. Çünkü Allah söz aldık diyor. Böyle yapacaklarına dair. Yani kulluk sözleşmesinin içerisinde yer alan maddelerden bir tanesi infak, bir tanesi anne babaya itaat, yoksullara yardım, akrabayı gözetmek ve tevhidi yani Allah Azza ve Celle'ye davet etmek. Bunlardan ilkinin üzerinde, Biraz duralım. Neydi? İnfak. Şimdi daha önce de infak konusuyla alakalı çok şeyler söyledik. Dilimizin döndüğü kadar muhterem kardeşlerim. Onun için uzatmıyorum. Ama ayetin sonunda şuraya dikkat çekmiştim. Hatırladınız mı? Dedik ki müstesnalar hariç değil mi? İstisnalar hariç birçoğu buna riayet etmediler. Yani Allah'ın emirlerine muhalefet hareket ettiler. Allah Azza ve Celle'nin emirlerinden bir tanesi olan infakın muhalifi nedir? Cimrilik. Evet İslam öyle tarif ediyor. Buhl. Allah ve teala ayetine koymuş buhl kelimesini. Yani bu ayeti kerimenin bize en büyük armağanı şu. Allah bir şey emrediyor ve Teala. Onlardan bir tanesi de infak. Ama bunun aksi istikametinde Duran yerin Safın adına biz cimrilik diyoruz İşte müstesnalar Hariç istisnalar Hariç birçoğu infak yerine cimrilik Safında yer aldılar diyor Allah Onun için istedim ki birkaç tane Kavram zihnimizde netleşsin inşallah. onun için örneğin bu konuyla alakalı olarak israf kelimesini bilmek durumundayız. Tarifi şu. Allah azza ve celle'nin haram kıldığı yerlere yapılan harcamalara israf diyoruz. Cimrilik Allah azza ve celle'nin infak etmeyi emrettiği imkanlar dahilinde bundan geri kalanlara da cimri diyoruz. Allah ona farz kıldıysa, muktedirse infak etmeye etmiyorsa cimridir üç ayetin tabiriyle kavame ne buhul yani ne cimri ne de musrif onun ikisinin arasında kavame yani Allah'ın razı olacağı harcamalarda bulunan demektir ama infakın bizde daha iyi yerleşebilmesi için cimrilikle alakalı bir ayet kerimeyi paylaşmak istiyorum diyor ki Allah subhanahu ve teala ellezine yebhuluna ve emrunal <gülüyor> nase bil buhli Allahu ekber İnanın tebessüm ediyorum. Ayetin manasını vereceğim birazdan. Diyor ki: "Ellezina <gülüyor> yebhuluna." Öyle kimseler vardır ki cimrilik yaparlar. Yetmediği gibi ve emrunal <gülüyor> nase bil buhli. İnsanları da cimriliğe teşvik ederler. Mesela siz çıkar mısınız Allah rızası için? Hayırda hasenatla bulunacaksınız. Eğer o kimse cimriyse çok verdin ya senin ailen çoluğun çocuğun yok mu? Onlar da evde beklerler yani gerek yok kardeşim. Kendini düşün, yarının var bu işin falan. ha? Aynı bu minvalde ayet bu ayet o cimriler diyor. Cimri davranırlar. Yetmediği gibi vayak muruna nase bil buhlu. İnsanlara da diyor cimriliğe teşvik ederler. Köyün bir tanesine birisi ziyarette bulunmuş. tabi misafir ağırlanacak ya. Hemen birisi oranın yani köyün ileri gelenlerinden bir tanesi misafiri almış, köyü gezdiriyor. Bunun için anlatıyorum. Cimrilik nefse zor gelir. Bakınız Allah infakı emrediyor. Vallahi zordur. İnfak zordur. Hele sevdiğimiz şeylerden infak daha da zordur. Ne dedik? Sevdiğimiz şeylerden infak etmeye cız edecek dedik onun için Allah yolunda infak insanı rahatsız eder bu normaldir böyle olmasına rağmen infak etmeyi bilmeliyiz çünkü emreden Allah bunun böyle yapılmasını bizden isteyen Allah vallahi başka birileri değil biz 82. ayeti kerimenin o ibarelerine layık olmak istiyorsak mazhar olmak istiyorsak Ashabul neden olmak istiyorsak Allah'ın emirlerine riayet edeceğiz. Zor da gelse, yüreğimizi de acıtsa, içimizi de sızlatsa Allah'ın emrine muhalefet hareket etmeyeceğiz. Bunu anlatan bir tablo. O misafire köyü gezdirirlerken bir tane tüccarı görmüşler. Demişler ki, Kıymetli ağabeyim demiş, tanıtıyor ya köyü herkesi işte şurası böyle, burası böyle. Bu Ahmet'tir, bu Mehmet'tir. Bu da demiş köyümüzün en ileri gelenlerinden ve en iyi tüccarlarından. Demiş ki öyle bir tüccar ki alsa komple köyü satın alabilir. Öyle zengin. Ama bu vatandaş, bu tüccar oturuyor. Senenin sonunda... Allah Azza ve Celle'nin emri gereği en ince ayrıntısına kadar hesabını yapıyor gidiyor Allah Azza ve Celle'nin emri gereği malından infakta bulunuyor yoksula veya gereken yere diyor ki onun ardından misafire vallahi bu tüccar kardeşimiz böyle yapıyor ama her sene infakının ardından ona ağır geldiği için iki hafta yatağından kalkamıyor Diyor ki onu infakın ardından iki hafta diyor sokakta caddelerde göremiyoruz. Demiş ki o misafir her böyle hastalandığında infaka devam ediyor mu? Diyor ki vallahi ediyor. Hasta kalacağını <gülüyor> subhanallah ya biliyor hastalanacağını ama Allah için yine infak ediyor. Demiş ki o misafiri tanıtan vallahi ben de yapıyorum ama. Sanki demiş uzularından uzul kesiliyor. Ama yapıyorum demiş. İşte bize bu cimrilik ve qavama yani Allah'ın razı olacağı infak anlayışı böyle olmalı. Ağır mı gelecek? Vallahi gelecek. İçimizi sızlatacak mı? Vallahi sızlatacak. Ama en nihayetinde bizden razı gelecek olan Allah'tır. Hasta yatağa düşsek de Allah razıdır. Yetmez mi? Vallahi yeter. Cimriler alemi varmış. Cimriler otururmuş orada sadece. Bir tane muhabir Cimriler köyüne röportaja gitmiş. Cimriler alemi sadece Cimriler yaşarmış orada. Varmış bir tane vatandaşı tutmuş. Vallahi tebessüm ediyoruz ama birazdan gözleriniz dolacak. İnanın. Bizlere ne kadar gerçekleri hatırlatıyor çünkü. Cimri'nin bir tanesini tutmuş demiş ki ben muhabirim, röportaj yapacağım. Buyurun. Demiş ki bir soru sormak istiyorum. Cimri'ler aleminde sizin literatürünüzde kahraman kimdir? Demiş ki deprem gibi, su baskını gibi, kıtlık zamanlarında kadınların açlıktan susuzluktan perişanlıktan çocuklarını düşürürken çocukların açlık feryatları kulakların zarlarını patlatırken yüreği sızlamayan adama bizde kahraman derler demiş Cimriler köyü demiş ki ikinci bir sorun var ondan sonra gidiyorum demiş ki peki lugatınızda hiç sevmediğiniz kelimeler hangileri? Bizim cimri saymaya başlamış. Zekat, sadaka, fitre, cömertlik, vermek, infak, yedirmek, misafir ağırlamak. Bizim köyde demiş hiç sevilmeyen kelimeler bunlar. Bir tarafta Allah'ın razı olmadığı bir tutum. Bir diğer tarafta ise Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir tutum. İnfak, yoksula ve muhtaca... Diğer tarafta ise var olmasına rağmen Allah'ın bu emrine muhalefet etmek. Allah bizden razı olsun istiyorsak Allah'ın emrine kulak vereceğiz. Ama istediğim ki bu bunların ardından birisi yine bize misafir olsun. Bize infakı o anlasın. Sizce kim misafir olsun kardeşlerim? İnfak denince akla gelen isim anlatsın. Ebu Talha anlatsın radıyallahu anh. Vermedik bahçesi kalmamış sahabenin. Ama Ebu Talha'nın öyle bir rivayeti var ki kardeşlerim. Cebrail gökten inmiş. Allah'u Cebrail Allah'tan haber getirmiş. Şimdi onu anlatacağım inşallah hepinizin bildiği malum bir hadise. Rivayetler sahih. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mescitte oturuyor. Ashabıyla ayeti kerime gereği konuşuyoruz. Yoksul mu yoksul? Fakir mi fakir? Miskin mi miskin? Muhtaç sahibi mi muhtaç sahibi birisi giriyor mescide. Mescide İstemek kolay değil vallahi. Diyor ki Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah beni doyurabilir misiniz? Açım. Günlerdir bir şey yemiyorum, sersefil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bir tanesini zevcesine gönderir. Der ki sordur evde bir şey var mı? Ben kardeşimi evde ağırlamak istiyorum. Bu kardeşime infakta bulunmak istiyorum diyor Allah'ın Resulü. Aleyhissalatu vesselam. Uzatmıyorum. Gidiyor ve dönüyor sahabe. Diyor ki zevcenizden getirdiğim haber şudur ya Resulallah. Sizin evinizde, tencerede sudan başka bir şey kaynamıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu kardeşinizi, bu miskini bu garibanı bu kardeşinizi muhtaç sahibini doyuracak kimse var mı bu gece abu talha radıyallahu an. diyor ki ene ya resullallah ben evde var mı yok mu önce bir telefon açayım ha? yani müsait mi değil mi götürüyor çünkü biliyor ki var ya da yok yoksa bile yok Allah onun niyetine yine verecek Dedi ki ya Resulallah, ben götüreceğim onu. Eve varıyor. Hanımına diyor ki misafir getirdim. Ama öyle böyle bir misafir değil. Bu kardeşimiz günlerdir bir şey yemiyor. Ayeti Kerime'nin ifadesiyle muhtaç. Sefil. Gerçekten ihtiyaç sahibi. Miskin. Ben diyor onu doyurmak istiyorum. Evimizde ne var? Diyor ki iki tane evladımıza yetecek çorba var sadece. Diyor ki onları yatır. Allahu akbar. Onlar aç yatsın. Ayakta kalırlarsa açlığını hissederler. Onları yatır. Var olan o yemeğimizi misafirimize infak edelim. Olur mu? Olur. Yatırıyor çocuğunu. Diyor ki biz yemeğe başladığımız zaman yanan o esnada fenerse artık kandilse neyse neyle aydınlanıyorsa diyor ki onu da söndür ben diyor kaşlık sesini var çıkartırın. o beni yiyor zannetsin yemek sadece ona yetsin kaşlığı çalarım diyor ben kaseye boş görmesin o beni ve gece böyle tamamlanıyor Ebu Talha'nın ifadesidir o gün diyor ağzıma bir şey koymadım Sabah oldu diyor. aleyhi aleyhissalatu vesselama namaza gidiyoruz. Yanımda da misafir var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce Vay Abu Talha vay Sen ne yaptın? Sen ne yaptın ki Allah bana Cebrail'i gönderdi? Sen Allah aşkına bana anlat ne yaptın? Ne yaptın ki Allah gök kapılarını açtı da bana Cebrail'i gönderdi. Ve bana şu ayeti okudu. Ve yu'tirûne alâ enfusihim ve kâne bihim Onların kendi nefisleri muhtaç olduğu halde kardeşlerini tercih ettiler. Allah bana bu ayeti indirdi. Sen ne yaptın Ebu Talha? Diyor ki vallahi ya Resulallah o yedi ben yemedim. Hepsi o. İnfak böyle yapılır. Yapılacaksa böyle yapılır. Varlığında da yokluğunda da. Çünkü Allah böyle istiyor. Haşr suresindeki bu ayeti indirecek kadar memnun oluyor Allah. Sen diyor ne yaptın Ebu Talha ki Allah bana Cebrail'i gönderdi. Allah bizlere böyle anlayışı nasip etsin kardeşler. İkiye ne demiştik? İkiye de onlar güzel söz söylemelerini emretmiştik. Güzel sözün açılımını yaptık. Neydi? Allah'a davette bulunmak. Yani kelime itibariyle güzel söz Le yeterli kalmıyor. Bunun içerisini diğer ayet ve hadislerden hareketle Allah'a davet olarak yorumluyoruz. Demek ki Allah'ın emirlerinden bir tanesi de nasıl ki anneye babaya itaat, akrabayı kollamak, zekat, namaz, az önce ifade ettiğimiz gibi infak Allah'ın emri ise husna demek. Allah'a davette bulunmak da Allah'ın bir emridir. Biz söz verdik mi Allah'a böyle olacağımıza? Verdik mi kardeşlerim? Verdik Yani kulluk sözleşmesinin içerisindeki maddelerde Bu da var Attık mı imzayı altına attık Öyleyse yiğitler olarak bizlere Sözlerimizden dönmek yakışmaz Hani Arapların meşhur sözüdür Aafetul muru eti hulful derler Çok meşhur eğer ki adam zannettikleri, yiğit zannettikleri, verdikleri sözde durur dedikleri adamların sözlerinde durmadıklarını gördükleri zaman bu sözü söylerler. اَافَتُ الْمُرُوَ اَتِخُلْفُ vadi. Bir yiğidin ölüm fermanı sözünden dönmesidir. allah Ekber. Evet. Biz de söz verenler olarak Allah'a Allah azze ve celle kulluğun gereği gibi hareket edeceğiz inşallahü rahman. Ama işte onlardan bir tanesi. Daha önce defaatlerce farklı ayetlerde hakkı söylemek, Allah'a davet etmek konusunda çoklarca örnek paylaştık. Çoklarca cümlecikler kurduk. Çoklarca azık edinmeye çalıştık. Onun için ziyadeyi kelama gerek yok. Ben bir örneğin üzerinden bu ayeti kerimeyi noktalamak istiyorum inşallahü rahman. İstedim ki bunu bize bir sahabe anlatsın. Yani Allah'a davette bulunmak, kulluğun bir gereği canından olma pahasına da olsa. Doğru mu? İşin ucunda ölüm varsa ben yokum değil. Ne dedik? İşin ucunda ölüm de olsa, helak da olsa, yok olmak da olsa Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözde duracağız. Çünkü kazanan o zaman biz olacağız, cennet ashabından olan olacağız. Var mı ötesi? Walla kafun alehim, walla hum yhzenun ayetin mazhar <gülüyor> olacağız. Vallahi ötesi yok. Ama şart şu, Allah'a azza wa ve jalla'ye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İşte Allah'a davet bunlardan bir tanesi. Anlatacağım sahabeyle ilgili bu rivayet Bukhari'de geçer. Haram İbni Mulhan radıyallahu anh. Ama evvelinde. Bu sahabenin hayatını okuyun. Şimdi vereceğim bir ismi not eden kardeşlerimiz için. Not edin. Bu sahabenin hayatını inceleyin. Birazdan ismini zikredeceğim kardeşimin adını ve hayatını inceleyin vallahi neredeyse aynı isim şu Mustafa Hayal kim bu rahimahullah Allah ona rahmet etsin Mustafa Hayal Suriye'de Hizb-ı Tahrir'in üyesi idi ne oldu bu kardeşimize şehit ettiler kim bu IŞİD sözde hilafet devleti kurduğunu iddia eden bu örgüt Raşid halife ikame edilsin diye muhlisane hakkı haykıran Allah'a verdiği sözden ötürü her daim hakkı söyleyen bir kardeşimizi Mulhan gibi Haram İbni Mulhan radıyallahu anh gibi kestiler aynı şekilde öldürdüler Mustafa Hayal. Vallahi ölümünden önce de Haram İbni Mulhan'ı anlatmıştı Mustafa Hayal. Mescitte Hakk'ı haykırmıştı. Hakk'ı haykırmayla alakalı örneklendirirken de Haram İbni Mulhan radıyallahu anh'ı anlatmıştı. Vallahi aynı anlattığı sahabe gibi şehit edildi. Allah ona rahmet etsin, rahimahullah. Sadece hakkı söylediği için, Goya hilafeti isteyen, ikame etmiş olan Goya sözde, bir örgüt tarafından kıtır kıtır kesilerek şehit edildi. Subhanallah. Vallahi onun için söylüyoruz. Bugün, belki Allah'ın Resulü'nün dizine deyip de vahyi hissetmeyen, böyle sahabeler yok ama, Sahabe gibi ömrünü Allah'a adamış kardeşler var. Vallahi var. Anlatacağım. Anlatacağım siz de bana hak vereceksiniz inşallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'de hicretin dördüncü yılı. Necid ahalisine bir hayat gönderir Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Hayat. Elçi gönderir ve elçiyle birlikte bir grup Müslüman. Necid ahalisini ve oranın kralına mı diyelim? Yöneticisine mi diyelim? Oranın hükümdarına mı diyelim? Tebliğde bulunmak için Allah'ın ayeti bakın. Allah'a davette bulunmak için. Tevhidi bir mücadele ortaya koymak için. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hayat gönderir. Kim var heyetin başında? Haram İbni Mulhan radıyallahu anh. Allah'u an. Bukhari'de geçer. Haram İbni Mulhan uzunca bir hikayesi vardır aslında. Seferde baskın yerler vesaire vesaire ama esas ben mevzuya gelmek istiyorum. Allah bana anlatma kudreti versin ben de hakikatiyle anlatayım inşallah kardeşlerim. Haram İbni Mulhan bu Amr İbni ile gider yani Necid ahalisinin liderine gelir der ki beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi ben dünyanı ve ukbanı kurtarmak için gönderilen peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisiyim iki tane sözcük çıkar ağzından. eslim ve teslem. Allah'u akbar. Ya mübarek. Nereden alıyorsun bu imanı ya? Bu gücü nereden alıyorsun Allah aşkına ya? Varıyorsun koskoca hükümdara diyorsun ki iki tane sözcük. Aslim teslem. Benim getirdiğim dine muntasip ol. Dünyan ve ahiretin kurtulsun. Allahu akbar. O diyor ki Tufayl, İbni Tufayl hiç ömründe kendisine nasihat eden birisini duymamış hani böyleleri vardır ya birilerinin nasihatini hiç duymamış hep büyükçe yaşamış hep kibirle yaşamış ama Haram ibni Mulhan çıkıyor karşısına Allah Azze emri gereği diyor ki ya hükümdar eslim teslam halas bitti teslim ol senin ahiretin kurtulsun Diyor ki yanı başındaki havarisine, yardımcısına, işte kölesine, emrinde çalışanlara. Diyor ki bunu katledin. Elçiye zeval olur mu? Olmaz. Ama dedi ki hükümdar İbni Tufeyl, bunu kesin. Gözlerimle bunu kestiğinizi görmek istiyorum. Diyor ki bunu aynı şekilde amcası, biz diyor o katledilirken gördük. O anlatıyor. İsterseniz sözü ona vereyim o anlatsın. Ben susayım da o konuşsun Haram İbni Mulhan nasıl şehit oldu o konuşsun Diyor ki Eslim taslemi duyunca İbni Tufeyl Bunu kesin dedi Diyor ki yanındaki zebanisi Artık celladı. Kılıcı diyor Haram İbni Mulhan'ın Sağından Sağ tarafından bir kesti Vallahi diyor solundan çıktı Bir gövdesi yukarıda Sallana dursun bir gövdesi de öbür tarafta Diyor ki vücudunun bu halini gören Haram İbni Mulhan Baktı ki şehit olacak Elini kesilmiş vücudunun içerisine daldırarak Saçını başını yağlamaya başladı Yüzünü temizlemeye başladı Fustu varabbil ka'be Fustu varabbil ka'be Fustu varabbil ka'be Fustuva Rabbil Ka'ba ne demek biliyor musunuz? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazanan ben oldum. Rabbine süslenerek gidiyor ya. Kesilmiş vücudun içerisine elini sokup yağlamak ne demek? Subhanallah. Diyor ki Fustuva Rabbi Ka'ba. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım sen değil. rabb taala Teala bizlere. Allah Azze ve Celle'nin davetini böyle üstlenebilmeyi nasip etsin. Öldürülmek ve şehit olmak pahasına Rabbim. Bizlere de en nihayetinde son kelimemiz olarak Fustu ve Rabbil Ka'be demeyi nasip etsin. Allah Mustafa Kaya'yla bunu nasip etti. Subhanallah. Ne şerefli bir müminmiş. Ne hayırlı bir müminmiş. Bu sahabeyi anlattım Allah'ı Suriye'nin mescitlerinde. Hiç tağutun, kınayıcının kınamasını aldırmadan, Allahu Ekber, buna haykırdı. Dedi ki, Fustuva Rabbil kabe. ben aynısını diyorum. Ve inanın bu kardeşimiz bu cümleleri söylerken şehit edildi belki. Rabbim bizlere de böyle akıbatlar nasip etsin. Allah subhanehu ve teala bizlere ayeti celillerelerini hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhan Rabbika rabbil izzete amme yasifun. Ve selamun alel Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Vasallamu alaikum ve rahmetüllahi ve